Normalin sınırları Klinik felsefe sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Normalin sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent Usta. Merhaba ben Alper Hasanoğlu. Bu program e, Bülent, e, evet. Evet Bülent e, bugün e, e, normalde aslında herkesi bir şekilde e, üzebilecek bir konuyu e, bizim programımızın durumuyla ilgili olarak da e, temamız olarak belirledik değil mi? Evet. Bu program ayrılık ve özlemek, özlemeyi konuşacağız. Ee, bir yıllık, bir yıl olmuş Alper. Çok hızlı evet. geçti zaman. Zamanın hızına yetişmek mümkün değil. Programa başlayalım. geçti. Evet, ve... <gülüyor> ve pek çok olaylar değil mi? Gündem e, ve korona e, ayrı ayrıyız tabii. Bir yandan biz de ayrıyız şu an. Kendi evlerimizde. Evet. E, bir ayrılık halinde e, programı, son programımızı sunuyoruz. Ee, evet. Tabii ayrılık deyince çok geniş bir başlık yine her zamanki gibi. Ee, hatta böyle programa başlarken böyle şey aklıma geldi. Ee, Karacaoğlan'ın şiirinde der ya, Karacaoğlan der ki kondum göçülmez, acıdır ecel şerbeti içilmez, üç derdim var birbirinden seçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Sanırım bu üç dertten e, önemli olan ve bir yandan yoksullukta deyince tabii bugün 1 Mayıs. Tüm işçilerimizin, evet. emekçilerimizin, biz de bir e, emekçi olarak bizim bayramımızı kutlarım. E, yaşasın evet. 1 Mayıs. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun, yaşasın 1 Mayıs. <gülüyor> e, galiba 1 Mayıs çok uzun yıllardan beri Türkiye'de. Ee, alanlardaki en sakin halini yaşıyor. Ne dersin, e, Bülent? E, şey. Aslında sakinliği e, şeyde bozdular. E, Diskin genel başkanını e, bir çelenk bırakmasına izin vermediler. Tabii. E, tabii aslında tabii. ne ne olabilirdi ki bir çelenk orada ölenleri almak için bırakılacak bir çelenge olan bu tahminsizlik çok e, üzücü. E, kendileri de bırakabilirdi <gülüyor> bir çelenk. Yani bunu engellemek yerine. Bütün her şey bu tahammülsüzlüklerden çıkmıyor mu zaten? Evet. Ve tahammül şeyi de çok azaldı. Öyle değil mi? Arta? Günümüzde özellikle evet, sanki... insanların birbirlerine karşı olan tahammülü çok azaldı ve bu aslında bu tahammülün azalması nedeniyle ortaya çıkar. Polarizasyon, kutuplaşma da başka tür bir ayrılık değil mi? insanların birbirinden ayrılmaları. Ee, birbirlerine olan güvenlerinin kaybı birbirlerinin ne olan saygının e, azalması e, birbirlerine karşı gösterdikleri özenin azalması nedeniyle e, bir ortaklık e, ortak değerlerin azalması nedeniyle yaşanan bir ayrılık yaşanıyor e, öyle değil mi yani birileri e, o çelengi oraya koymakla ilgili olarak bir e, belli bir değer e, Belli bir değere saygı göstermeyi e, istiyorlar fakat o değere saygı gösterilmesine karşı olan tahammül o kadar az ki e, karşı tarafa e, saygı, başka insanların duygu ve düşüncelerine olan e, saygı, e, yaşam hakkındaki e, düşünceleri, planları, yaşamı nasıl yaşamak ile ilgili olarak e, düşünceler o kadar farklı ki bu. Buna tamir edemiyorlar ve bu da başka tür bir fikirsel ve yaşamsal ayrılığı getiriyor. Tabii bizim e, buradaki konumuzun doğrudan bu tür bir ayrılık olmasa bile aslında bu da bir ayrılık sonuç olarak değil mi? Bu da insanı üzebilecek bir ayrılık. Yani bir toplum içinde insanların birbirlerinden kafaca bu kadar ayrı yapıda olmaları da e, sonuçta bir şeyi bitirmez mi böyle kendini yalnız kalmış e, ortada kalmış e, desteksiz, korunaksız hissetmesine yol açmaz mı nedir? Evet, e, zaten e, bugün böyle ayrılık üzerine konuşurken zaten o başlıklara değiniyor olacağız. Ayrılığa karşı e, tahammül dedik. Ayrılığa karşı tahammülümüzün de çok azaldığı e, bir zamanlar özellikle günümüz Postmodern insanın için herhalde en temel meselelerden birisi ayrılmaya karşı yoğun bir hassasiyet. Ve şu an bir karantina şeyi altında, sokağa çıkma ya da sokak kısıtlaması içinde herkes pek çok kişi sevdiklerinden uzakta, ayrı. Ve bu ayrılığın şeyi de bir yandan bizim içsel burada hep ele aldığımız... Benlikle ilgili, benlikte o içsel e, nesnelerin içselleştirilmesiyle ilgili annenin, babanın e, ve kendi benlik kuruluşumuz, kuruluş sürecimizle ilgili bir durum. Ama senin de böyle biraz evvel dediğin gibi bizi bir arada tutan o toplumsal singelerin de e, ortadan böyle oldukça yıpratılmış olması, hatta ortadan kaldırılmış olması büyük oranda bu ayrılık şeyini, benliği bir arada tutan o mekanizmaları da zayıflatmış e, görünüyor. E, yani mesela 1 Mayıs'ta aslında o, tu, e, o simgelerden biri. E, i̇şçileri e, bir arada tutan e, simgelerden ve onlara belli bir tarihi hatırlatan e, 8 saatlik iş e, çalışma süreci grevleriyle başlayan bir tarihi hatırlatan bir e, sürecin simgesi ee, ama pek çok şey gibi böyle yıpratılıyor pek çok o post-truth dediğimiz burada yine konuştuğumuz başlıklardan birisi olan hakikat sonrası çağın şeylerinden birisi kanılar e, ve şeyler, ina, inançlar bilginin hakikatin e, önüne geçmiş durumda ve herkes inandığı şeyi hakikat olarak kabul ediyor fakat öyle bir noktaya geliyor ki inandığı şeyler de insanları hakikatle bağı koptuğu için e, o eski anlamından epeyce farklı durumda e, diye düşünüyorum. Evet, e, bireysel e, çok ciddi e, bu toplumsal ayrılıklar dışında senin de söylediğin gibi aslında e, bireysel ayrılıklarda e, çok fazla e, yaşandı tabii bu korona. E, şeyinde değil mi yani sonuç olarak biz de iki dost olarak e, belki gündelik e, şeyimizin içinde hayhuyun içinde e, birbirinin birbirimizi görmek için e, bu kadar e, az zaman ayırabilmemizi e, önündeki e, güzel bir şeydi e, yani ayırmıyor ay, olmamızı engelleyen güzel bir şeydi. İki iki haftada bir en azından e, saat 7 ile sekiz arasında birlikte program yapıyorduk evet. ve ee, birbirimizi görüyorduk öncesinde sonrasında bir çay kahve içme e, şansımız oluyordu. E, ama bu korona e, bunu da e, engellemiş oldu. Böyle bireysel ayırlıklar mesela işte ee, bir sürü e, yalnızca böyle işte dostları, sevgilileri değil aynı zamanda çocukları, ailelerini e, çocuklarıyla annelerini babalarını da ayırdığımız Mesela benim e, danışanlarımdan başka ülkelerde yakalanan e, şeyler var. E, aileler var mutlaka. Senin de e, vardır danışanların arasında. Hı hı. E, ayrı ülkelerde olup mesela o sırada aslında e, aile bireylerinden bazıları ee, hastalanıyor. Yani yalnızca korona değil başka tür hastalıklarda. Çünkü hayat devam ediyor hastalık. Şu sırada hı hı. E, korona karantinası e, var. E, biz ortaya çıkıp insanları hastalandırmayalım demiyorlar. Ve e, birçok hastalık oluyor ve e, benim e, başka bir ülkede annesi babası hastalandığı için e, gelip de duruma müdahale edemeyen, annesine babasına yardım edemediği için e, saçma olduğunu bildiği halde e, hissettiği ve başa çıkamadığı suçluk duygularıyla boğuşan hastalarım var. Evet bu süreç pek çok kişi için travmatik oldu. Örneğin benim e, işte kardeşimin yeni çocuğu oldu. Annem evet. daha yeni bugün kucağına alabildi. Böyle kaç, evet, bir evet. ay oldu herhalde. E, pek çok kişi e, torunlarına, çocuklarına sarılamıyor, konuşamıyor. Böyle bir uzaklıklar oluyor, bunun biriktirdiği bir travmatik etki, böyle travmiye böyle her yerde şey kullanmak çok doğru değil ama bugünlerin koronanın getirdiği böyle bir şeyi de ileride sık sık konuşuyor olacağız muhtemelen. Hı -hı. Ama ayrılık böyle karıcı olan böyle şeydiye ben biraz başlamıştım şeyi programı. Oradaki o üçlü üç dert, bu böyle çok evrensel de bir dert, ayrılık, yoksulluk ve ölüm. Ee, ve bu üç derdin aslında karıcı olan, e, orada böyle halk ozanlarının böyle çok enteresan bir şeyleri var o anlamda. Böyle çok sezgisel bir güçleri var. Birlikte anılıyor olması bana çok anlamlı geldi. Özellikle or orada yoksulluğa, yoksulluğu da eklemiş olması. Hepsinde, üçünde de böyle bir kayıp var. Ee, kayıp duygusunun e, egemen olduğu e, bir kavramlar. Ayrılıkta, yoksullukta, ölümde. Ee, ölüm üzerine de bir daha önce değil mi bir program yapmıştık yaz üzerine evet. program yapmıştık ya aslında hepsinde bir yaz bir kayıp duygusunun ve e, ve ilk şeyin de aslında e, ayrılığın da daha doğarken meydana gelmesi değil mi? annenin bedeninden ayrılarak başlıyor aslında ee, yaşam dediğimiz şey ve e, ölümle de başka bir ayrılıkla da sona eriyor ve bir ayrılık bütün şey boyunca aslında bizi e, takip eden bir şey. Ve bu programda bitiyor ama ileride başka programlar, başka ortamlar, başka yerlerde devam da ediyor olacak. E, buradaki hüzünle, e, şeyle baş edebilmek ayrılıktaki e, hüzünle baş edebilmek bir yanıyla Karacaoğlu'nun bahsettiği gibi neredeyse ölümle bazen e, eşdeğer bir şey haline gelebiliyor. Evet. Ne dersiniz? Tabii, e, ben de o zaman e, Atilya'nın bir dizesiyle son şiirlerinden son hmm. şiir kitabından bir dizeyle devam edeyim. Ayrılık sevdayı dahil diyor bir kitabı var onun. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, e, e, çok doğrudur da bir sevda e, söz konusu değilse e, ayrılık da söz konusu değildir. Yani sevdiğimiz insanlardan, sevdiğimiz şeylerden ayrıldığımızda bu bizim için bir e, hüzün e, ve e, mutsuzluk kaynağıdır. Tabii ki bizim e, açıkça da öyle olan ilişkimizde bu ayrılığı yalnızca böyle bir e, mutsuzluk ve bir hüzün olarak, yani hüzün evet ama mutsuzluk olarak yaşamadığımız kesin. Çünkü biz yalnızca bir program ee, yani bir sene boyunca yaptığımız bir programın e, sonuna gelmiş durumdayız ve e, bu programı bitiriyor olmuş olmamız e, açık radyoda e, ayrıldığımız, koptuğumuz ve bir daha açık radyoyla hiçbir ilişkimiz olmayacağı anlamına gelmediğinden bu yalnızca bu programın bir indirsizlüğü e, ama açık radyoyla olan birlikteliğimize devam edecek ama e, bir sürü ayrılık aslında e, doğal olarak e, bir daha bir arada olmamayı bir daha e, ayrıldığımız e, e, kişiyi e, bir daha görmemeyi e, getirdiği için e, sonuç olarak ortaya çıkardığı belli duygular var bunların önemlisi işte bir dehşet duygusu bir kaygı bir suçluluk duygusu. E, en önemlisi e, sanırım burada e, bu dehşet duygusunu insanların çok fazla anlayamaması. Yani ayrılıklar sonrasında e, neden insanlar e, belirli bir dehşet duygusuna kapılır? Aslında bunun da çok e, nörobiyolojik bir sebebi var bizler erken doğmuş canlılar olduğumuz için. Ee, Anne ile olan ilişkimizde senin söylediğin o ilk ayrılıktan sonra belirli ee, yine de e, tekrar annemizin kucağına verilmemiz ve ama e, çok uzun süre annemizin e, bakımına muhtaç bir hayat yaşıyor olmamız. Ee, bir buçuk sene yakın bir süre o olmazsa e, ölecek olmamız bilgisi e, bizde hmm, kognitif düzlemde, bilişsel düzlemde olmazsa bile duygusal ve bedensel düzlemde bir dehşet duygusuna yol açıyor. Yani e, ötekinin olmaması ayrılık e, bebek için ölüm anlamına geliyor ve bu da biz e, erişkin hayatta ne kadar e, bilirsek yani e, öteki olmadan da hayatımıza devam edebiliriz ve yaşam e, hayatımız olduğu yerde e, kaldığı yerden devam eder e, bu dehşet duygusunu e, duygusal ve bedensel olarak hissetmemek e, pek fazla mümkün olmaz. O yüzden zaten e, çok ee, akıl düzleminde çok mantıklı gözüken ayrılıklar bile ee, bizde e, bu kaygı ve dehşet duygusuna sebep olduğu için başka soruların ortaya çıkması neden olur. Mesela suçluluk duygusu acaba benim yüzümden mi oldu bu ayrılık, benim bir kabahatim var mı? Bu soruya neyi anlatıveriyorsunuz? Şey gibi bu bahsettiğim tabii bu bağlanma stillerini böyle doğrudan o bebeklik dönemi güvenli bağlanma güvensiz bağlanma meselelerini de yani programda vaktimiz olursa değineceğiz. Bana bir yandan şöyle bir şey ayrılık üzerine düşünürken alben böyle hani tren garlarında işte havalimanlarında işte otobüs otogarlarda böyle ayrılık anları vedalaşmanları var ya. O evet. anlar bana böyle çok şey, inanılmaz böyle hem bir ayrılığın, daha aslında ayrılmamışsın. Yani o kişi e, trene binmiş ya da uçağa binmek üzere. E, fakat o sırada da ayrılırken bile bir özlemenin, çünkü programın diğer başlık bir ucu da ayrılık ve özlemekti. Evet. Ayrılmanın ve özlemenin böyle yoğunlaştığı bir an olarak e, böyle herkes, bunu pek çok kişi deneyimlemiştir. O kişi hem oradadır hem artık yoktur. Böyle arafta bir şey. Hem yaşam hem ölüm. Ölümün e, o ortasındaki yaşadığımız şey. Hayat zaten insan yaşamı böyle bir şey. Yaşamla ölüm arasında sürekli yaşadığımız sürece ölüyoruz aslında. E, o ana dair böyle çok özel e, bir şey gibi gelir. E, oradaki yoğunluk. Yani ayrılmak ve özlemenin aynı anda evet. <gülüyor> yaşandığı <gülüyor> bir ee, ve ona dair filmlerdeki o sahneler ya da şarkılar vesaire. Ee, ve oradaki böyle çok bizdeki bir iksel bir duyguyu aslında tetikliyormuş gibi hissederiz. Çünkü e, her ayrılık aslında bütün ayrılıkların bir şeyi gibidir. Hatırlatması ya da alarmı gibidir. Ee, bütün hmm. önceki ayrılık deneyimlerini e, yaşarız. Böyle duygular... Böyle paket halinde olduğu için bizde <gülüyor> bir duygu tetiklendi. Bütün o, o şeyler e, açığa çıkar. E, ve orada bir iksel bir ayrılık şeyi e, hissederiz diye düşünüyorum. Hı hı. E, yani değil mi? Evet Otto Rank'ın e, dediği o en büyük travma ayrılık travması doğum travmasıdır e, kısmına kadar e, bili, e, bilinçle yaşanması bile e, o ana kadar gider herhalde bu travmatik. E, yani Tamam tam Ayrılık paketi. Ne dersin? Evet ve orada şöyle bir şeye bağlanıyor. Tabii. Mesela bu ayrılık mesela bazı insanlar o anları yaşamak istemezler. Havalimanına diyelim sevdiği sevgilisini, eşini tabii, tabii. uğurlamak için her uzun bir ayrılıksa e, ya da çocuklar, anneler, babalar bazıları kaçarlar o şeyden, hmm. o anı yaşamaktan. E, ve bu da bizim böyle o bağlanma stilimizle bu Boldbin'in o meşhur Roberts'ının meşhur o araştırmalarıyla e, daha sonradan böyle kuramlaştırılan güvenli ve güvensiz bağlanma dediğimiz e, şeyle çok ilişki bilmiş gibi geliyor bana ve terapide en zamanı en, da evet. an, onu anlatsam biraz belki daha iyi olur güvenli güvensiz bağlanma dendiğini dediğim yani bir sürü e, dinleyicimiz bilmiyor olabilir ne olduğunu. Evet, güvenli bağlanma aslında ilk böyle anneyle kurulan, buna dair önce maymunlarla yapılan böyle çalışmalar var. Sonra e, insanlarla e, yapılan e, çalışmalar buna ekleniyor ve tabii üzerine çok yoğun e, tartışmalar e, yapılıyor. Güvenli bağlanmada kişi hem kendisini hem e, diğerlerini, ötekiyi algısı olumlu yani iken güvensiz bağlanmada ya kendisi olumsuz bir kendilik algısına sahip ya da ötekiler olumsuz ve bu yüzden kendisini bırakamama bir ilişkiye bırakamama ve bir ilişkiden kendini geri çekememe kaygısı yaşar. Güvenli bağlanmada bu yeni bir elbette bir ayrılık acısı vesaire elbette yaşanıyor ama kişi kendisini rahatça bırakabiliyor bir ilişkiye. Algısı olumlu olduğu için ötekine olan algısı ve rahatça kendisini geri çekebiliyor ve o yoksunluk durumuyla e, baş etmekte daha e, şey yapıyor. Tabii burada anne ile bebek arasındaki o ilişkide annenin ne kadar o bebeğin ihtiyacını anladığı, ne kadar ona eşlik edebildiği, eş duyum bilmesiyle alakalı. Mesela örnek diyelim anne e, mutfağa gidecek bebeği bırakıp bırakıyor bebek ağlıyor. Ve annem e, mutfaktan geri döndü. bebek tekrar bir sevinme şeyi mi gösteriyor, emareleri mi veriyor? Yoksa küsüyor mu? Mesela küsüyorsa orada bir kaçıngan. E, yoksa daha çok mu yaygara yapıyor? E, ya da bırakmak istemiyor mu? E, bir saniye bile ayrılmak istemiyor mu annesinden? Bunlar oradaki o anneyle sağladığı, yaşadığı o eş duyumla ilgili bir şey. Çünkü anne bebek için şey bir varlık, hayatta kalmasının tek koşulu neredeyse anneye olan şeyi çocuk bebek bunun çok farkında ve annesinin kendisini görmemesi, kendisini bırakıp gitmesi korkusu, dehşet verici senin biraz evvel dediğin o dehşet duygusunun şeyini yaratıyor, temelini Hı. yaratıyor ve o güvenli bağlanma eğer gerçekleşmediyse kişi de böyle farklı şeyler, bir korkulu bağlanma dediğimiz model ortaya çıkabiliyor. Bir stil ortaya çıkabiliyor. Kişi kendisini de diğerlerini de olumsuz algılıyor. Kendisi kendisi hakkında da bir olumsuz şeyi var. Hı hı. E, kendi başına, çaresine bakamayacağı kendisini sevilmez kabul etme. Kendisini dersiz kabul etme. Ve diğerlerin de onu bırakıp gideceğine e, dair ve onlara güvenilemeyeceğine dair bir olumsuz algısı var. E, olabiliyor. E, saplantılı bağlanma da e, kişi kendisine karşı olumsuz. Diğerleri ise olumlu olarak. Başkaları olmadığında tek başına şey yapamıyor. E, varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Başkaları olmadan. Ve e, tek başına kaldığında diğerleri, herkes mutlu, keyfi yerinde ama bir tek sanki bu dünyada o mutsuzmuş gibi. Onu çok böyle genel ifadeler kullanıyorum. Evet. Tabii tabii. Ama bu bana şöyle bir şey hatırlattı. Böyle e, Instagram'a bakıp ee, ya bütün dünya mutlu eğleniyor ee, bir ben mutluzum galiba ee, yaşamasını modern bireyin değil mi? <gülüyor> çünkü instagram insana öyle bir şey veriyor ya e, algı veriyor ya Yani insanlar korkunç yani herkes böyle inanılmaz eğleniyor böyle. devamlı gülüyorlar ee, harika yemekler yiyorlar çok güzel dostlukları yaşıyorlar harika ilişkiler yaşıyorlar durmadan geziyorlar ee, ben ise Herkes tatilden tatile koşuyor. Ben ise burada işimden başımı kaşıyamıyorum. Akşamları televizyonun karşısında uyuyakalıyorum. Aman tanrım benim durumum ne gibi bir şey. Aslında galiba bu modern yaşam biçimi annenin anneyle olan ilk ilişkideki ilişkide ilk zamanlarda olabilecek olan bu e, e, ba belirlediği bağlanma stillerini e, şeyler de belirleyebiliyor. Bu geç, ileride modern yaşam da belirleyebiliyor. Yani hayat da aslında bir anlamda bize annelik e, yapacakken e, e, bu anneliğini e, bizlerden esirgiyor mu modern çağlarda. E, biraz bana e, e, öyle geliyor. Şimdi şey, modern çağın tabii bu şey yanı var. O Instagram, sosyal medya, Medya böyle haseti çok kışkırtan şeyler halinde, platform halinde. Ve bu anlamda böyle tüketim toplumuyla çok örtüşüyor. Örtüşen bir yanı var. E, yani herkes birbirini haset ettirerek, hasetinden kurtulmaya e, çalışma gibi bir şeyi var. E, bir eğilimi var. Yani çoğunlukla göreb görebileceğimiz ama burada... Ayrılık ve bağlanma stilini, ayrılığa karşı olan bu hassasiyeti e, annelerin özellikle günümüzde çok kaygılı oluşuyla ben şey yapıyorum. Yani e, annelerin bir kere kafaları, yani o doğallığın, bebekle kuracağı doğallığın içerisine çok fazla şey, kişisel gelişim, psikoloji, işte nasihatler e, vesaire o kadar çok şey girdi ki ve bir taraftan da e, mesela şeyler var şimdi. E, online eğitim yapılıyor biliyorsun ee, Hı -hı. okullar ben de bunun bir o, parçasıyım o, maalesef ve <gülüyor> online eğitimde mesela diyelim ilkokul çocuklarıyla ya da ortaokul e, ebeveynler böyle kameralar varmış böyle, öğretmen arkadaşlarımdan öğren duyuyorum bunları An anneler babalar çocuklarının yanında o online eğitimlerde kamera açıldığında <gülüyor> <gülüyor> ve anne böyle dürtüklüyor Hadi, e, kızım Konuşsana bir şey söylesene. Bak öğretmenin bir şey soruyor falan diye. Yani oradaki o kaygılılık, o şey, e, o böyle perihan maddenin tabiri helikopter anne olma şeyi. E, bu ayrışma çünkü ayrılık bağlanma isteğini bu ayrışma dediğimiz süreç çok belirli etkiliyor. E, o süreci çok ciddi zarar veriyor. Yani böyle yapışan evet. bir anne, uzak bir baba figürü çünkü baba da... E, Çocuk eğitimde çok fazla, şimdi günümüzde biraz daha belki bazı kesimlerde şey olsa da, daha çok kaganede işte başka yerlerde ve baba uzak bir figür, anne yapışan bir figür. Çocuk bu sefer o ayrışmayı ve kendisini kurmayı, kendi benliğini oluşturmayla ilgili zorluklar yaşıyor. Bir de bunun üstüne haseti kışkırtan sosyal medya ve benzeri etkiler de binince tüketim toplumunun, Burada ayrılık konusunda ciddi bir şey oluyor. Ya umutsamaz davranıyor, ayrılığı inkar etme üzerinden bir şey kuruyor. Öyle bir yol izliyor ki bunu bu Bolby'nin çalışmasında şey görüyoruz. Mesela ayrılığa karşı gösterilen tepki, protesto, umutsuzluk ve inkar. ya yani üç şekilde bir mesela ayrılığa olan tepkiyi görebiliyoruz. Mesela inkar üzerine. Daha çok bu sefer ya da umutsuzluk ee, hı hı. ya da protesto işte bağırıp çağırma, kızma e, ya umutsuzluk geri çekilme, içine kapanma ya da inkar sanki öyle bir şey olmamış gibi davranmayla e, bu e, şeyi baş etmeye çalışıyoruz. Hı hı hı. Şimdi sen e, bu ay, şeyle ilgili helikopter anne ve ayrılığı e, bu ayrışmanın gerçekleşmesini... Ee, engelleyecek volikopter annelik biçiminden bahsedince ben de benim danışanlarımdan bir tanesinin e, anlattığı bir şeyle e, onu tamamlayayım daha sonra da e, müzik aramıza e, evet. geçelim e, yalnızca anneler çocuklarının yanında e, oturmuyorlar e, Bülent çok enteresan e, çocuklar uyanamıyorlar e, ve e, yok yazılmamaları için ee, anne babalar e, ekran görüntüsünü siliyorlar, ka, şeyi açıyorlar, e, kamerayı açmıyorlar ama bağlantıyı açıyorlar ve sanki onlar oradaymış gibi çocukları derste katılıyormuş gibi e, yapıyorlar. E, yani helikopter anneliğin ucu, dibi yani daha fazla çocuğuna nasıl zarar verebilirsiniz? E, bizim anne babalarımıza sormak lazım sanırım. Ee, şimdi Pink Floyd'tan bir parçayla e, şey yapalım, e, ara verelim. Goodbye Blue Sky, Pink Floyd. Look, mommy, Once did, did, did, did you hear the falling bombs The flames are all on Açık Dergi. Merhaba tekrar Merhaba. Bir ee, şey, ben... Bülent, e, ben özlemekle ilgili bir, bir şeyler <gülüyor> söylemek istiyorum biraz. Ee, oradan <gülüyor> belki bir devam edebiliriz diye. Ee, şimdi Özlemek bir değil, e, Çok nereden geliyor, epistemolojik olarak işte özden mi geliyor, onu çok fazla bilemiyorum ama... Ee, Almanca özlemek kelimesi "zenvut" e, çok enteresan bir kelime ve e, Almanca'da e, tüm zamanlar içinde. En, en beğenilen, en güzel üçüncü sözcük olarak e, şey yapıyor, e, değerlendiriliyor ve e, Zeyn Zuhd'un içinde çok enteresan bunu ay ayırdığımız zaman çok e, enteresan bir bağlantı da görüyoruz. Zeyn Zuhd'un e, yani e, Zeyn, görmek, görülmek e, e, anlamına gelen bir kelime. Zuhd ise e, bir taraftan bağımlılık demek, bir taraftan da arama anlamına geliyor. Yani e, görülmeyi arama, görmeyi arama. Ve e, görünme hmm. bağımlılığı gibi e, değerlendirilebilecek, e, açılabilecek e, bir kelime. Almanca'da özlemek e, kelimesinin görünmeyi arama, görünme bağımlılığı olması e, çok e, enteresan aslında. E, Almanlar Almanca kelime, Almanca e, böyle garip bir dil. E, ama e, hakikaten özlemek bir ayrılığın sonunda ortaya çıkan bir şey e, olduğunu düşünürsek, e, bir bağımlılık e, olmasa bile doğrudan bir bağlılığın ortadan gitmesi e, e, sonrasında, e, ortadan kaybolması sonrasında ortaya çıkan bir şey oldu, olduğuna göre özlemek, hakikaten sevdiğimiz insanlar tarafından görünmeyi aramak, görünmeyi, e, istemek ve e, bununla ilgili bir bağımlılığı yani özlemek arttıkça ve özlemek devam ettikçe belki bir bağımlılık haline de e, dönüşüyordur mutlaka. E, bir eksiklik duygusu, bir açlık duygusu, doyurulamayan e, temel ulusal gereksinimlerimizin doyurulmamasına bağlı olarak bir açlık duygusunun ortaya çıkması ve belki bizi yavaş yavaş bir melankoliye doğru sürüklemesi de. Ee, söz konusu bu e, özlemin ee, ve e, bu e, melankoli de e, çok doğal olarak eğer onu o eksiklik duygusunun doyurulmadığı e, doyurulmaması yol açarsa bu melankolinin derinleşmesi bu bir eksikliğin daha da derinleşmesi mümkün senin söyleyeceklerin bir şeyler vardı galiba değil mi? Ya ben e, Alper şimdi bunu söyleyince aklıma şu geldi aslında Programdan önce o şeye bakmamıştım o notları nostaljiye dediğimiz nostalji dediğimiz şey gerçekten bir hastalık ismiymiş. Bunu bir kimin evet. kitabındaydı ee, ve bu hastalık e, İsveçli galiba. İsviçreli galiba askerlerde İsviçreli askerlerde görülüyor. Ee, Hı -hı. Özlemek slashteti. <gülüyor> evet. E, slashteti çektikleri için. E, savaş, o çok uzun tabi eskiden çok uzun sürüyor sürüyormuş savaşlar bir yerden bir yere gitmek geri dönmek e, vesaire e, o dönemde tabi iletişim şeyi de yok yani telefon vesaire bilmem ne bir şeyler de yok e, silah seti diye nostalji e, şeyinin bir Hatta salgın bir hastalık gibi e, ele alınlığı e, ve askerlerin silah streti çekerek öldüklerini ve ondan sonra da onların gömüldüğünü ve böyle tıpkı salgın şeyine göre gömüldüğüne dair bir e, bir kitapta rastlamıştım. Kitabın adını şimdi hatırlamıyorum. E, nostaljiya diye böyle bir hastalık <gülüyor> ve ilk bir tıbbi kayıtlarda geçiyor bu e, şey e, bilgi. Hakikaten <gülüyor> e, mesela şeylerde de şimdi göçmenler üzerine yapılan böyle çalışmalar var. İşte diyeyim, Afganistan'dan kalkmış, Amerika ya da Almanya'ya gitmiş kişiler. E, mesela yaygın olarak görme Kör oluyorlar. Yani o hı hı. Ya, koptukları kültürden, ya yaşadıkları kültürden koparıldıklarında bu tür böyle bedensel e, şey semptomlar e, gösterebiliyorlar, verebiliyorlar. Hı hı. O ayrılıkla, o ayrılık şeyle bu şekilde e, baş ediyorlar. Yani o da hı hı. bir çünkü, semptom çünkü baş etme şeyi. Bana çok ilginç gelmişti o. Yani bu kadar... Şey, o dönem diyelim askerler arasında görülen bu hastalık hatta o şeyde Türküler, o yöreye özgü yaşadığı yöreye özgü Türküler söylenmesi yasaklanıyor ordu tarafından. İnsanlarda sıvatsletini tetiklediği gerekçesiyle <gülüyor> e, resmen böyle salgın hastalık şeyi e, muamelesi görüyor. Evet. Bu ile ilgili olarak istersen ben birazcık daha bilgi evet. vereyim çünkü. Ee, 1688 1668 yılında yok 88 hmm. Evet e, Johannes Sofer Bazel'de benim 13 hmm. sene yaşadığım Bazel'de e, bir hmm. psikiyatristin e, e, şeyi e, şeyini e, Doktorluğunu alırken bu bitirme tezi e, bu ee, ve bazen e, o zamanlarda da endüstri şehri tabi askerlerde de çok gözüküyor ama esas olarak dağlardan e, aşağı inmiş Bazel bölgesine bazel e, kantonu bölgesine gitmiş, işçilerde gözüken. Herhangi bir sendromu tam olarak tam, tanımlamayan karışık psikosomatik belirtilerin ortaya çıkması. Yani üzüntü, keder, uykusuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük, ağrılar, sızılar falan gibi belirtiler. Ve işte dediğin gibi nostaljiye e, şey yapıyor adını koyuyor ve şey diyor e, nostalji diyor e, devam ederse gerçekten ölümcül olabilir. Çok ağır bir hastalıktır ve tek tedavisi vardır diyor kişiyi kişileri e, köylerine geri döndürme göndermek. <gülüyor> ee, ancak ben de e, özledikleri şeye kavuşurlarsa e, e, bu hastalık ortadan kalkacaktır. Napolyon ordularında falan da böyle dediğin gibi o dönemlerde çok askerde ortaya çıkan şeylerde e, hastalıklarda nostalji şeylerinde de Napolyon çok komik bir şey yapıyor çünkü işe yaramayan bir şey işte köylerde e, işte insanların en çok neyi özlediklerini, işte hayvanları hayvanların o e, otlarken çıkardığı sesleri falan özlediklerini düşünüp e, o e, duyguyu yaşantılayabilmeleri için askerlerin boynuna çıngırak kasıyor astırıyor. Ee, koyun ve şeylerin, e, ineklerin, koyunların Çünkü çıngırakları o sesleri yürürken, o sesler çıktığında e, şey yapabilsinler diye. E, belki e, topraklarında oldukları duyguları yaşarlar falan. Tabi işe yaramıyor e, tahmin edebileceğin gibi. Yani e, evet, e, ayrılık öyle baktığımızda yani o anlamda baktığımızda ayrılığın getirdiği nostalji, e, Sıla hasreti e, yalnızca e, kavuştuğumuzda e, ortadan kalkacak bir şeyse bay halimize diyorum ben. <gülüyor> evet yani bay halimize neden? Çünkü bir yandan e, Adorno'nun o meşhur sözü ev bitmiştir diye bir sözü var. Hı hı hı. E, bu İkinci Dünya Savaşı'nda toplama evet. kamplarından sonra söylediği bir söz. Hakikaten günümüzde günümüz insanı Sürekli bir eve dönüş şeyi içerisinde, özlem içerisinde ama dönebilecekleri bir ev e, olmaması gibi bir sorunla evet. karşımızda. Çünkü hı hı hı. bu tabii dediğim e, ev yoktur şeyi ve psikolojik bir şey de aynı zamanda insanlar kendilerini e, özellikle bu çağda e, bu anlam krizinin vesairenin yoğunlaştığı bu çağda e, evinde hissetmiyor. Ee, ve bu kültürel, bu küreselleşme vesaire bunların da elbette olumlu yanları olduğu kadar olumsuz e, yanları da var. Ve hep bir e, aslında gizli gizli bir şey hasreti, bir ya şeyini yaşıyoruz hı hı. diye düşünüyorum. E, belki evet, evet. ayrılığı olan hassasiyette oradan toplumsal bilinç dışının e, bu etkisinden de bir kaynaklanıyor olsa gerek. Değil mi? Evet. Yani evlerinde hissetmeme aynı zamanda bu yani aidiyet duygusunun olmaması çok ciddi bir kimlik, kimlik krizine de yol açıyor tabii. Yani e, insanın kendini e, güvende ve evinde hissedebilmesi, e, evinde güvenebileceği insanlarla bir arada olabilmesi ve e, kendini e, kendi topraklarında bu topraklara ait hissediyor olabilmesi ee, yani ona güvenebilmesi e, sonucunda e, bir kimliğe sahip olabiliyor. E, en azından ulusal bir kimliğe sahip olabiliyor. Yani bir Alman olarak Adorno'nun e, Ev Bitmiştir'i e, daha çok bir Alman'ın e, içeriden söylediği yani Alman olmak e, kimliğinin Alman olmayla Gururu duyabilmenin nasıl mümkün olamayacağıyla ilgili ağır bir durum tabi ee, ve aynı zamanda e, Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz da diyor değil mi Adorno? Evet. E, bunca e, şeyden sonra böyle bir felaketlerden vacırlardan sonra ama e, belki Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz bile çok güzel bir diza olsa gerek. Ve e, tabii evi böyle bir özne, e, özellikle günümüzde şimdi e, boğmanın vesaire bahsettiği parçalanmış bir benlik. Mesela günümüzün e, öznesi e, ya da çağımızın öznesi parçalanmış bir benlik. Çünkü her gün evi parçaları bir arada tutacak, yine programın başında söylediğimiz o toplumsal simgelerin yokluğu ya da hasar görmüşlüğü de buna elbette neden oluyor. E, i̇nsanlar gerçekten nasıl yaşayacaklarını... E, bilemiyorlar yani zaten e, psikoterapinin de devreye girişi e, burada başlıyor. Nasıl yorumlayacaklarını, nasıl yaşayacaklarını e, böyle bir an, şey boşluğu yaratıyor. Çünkü her gün bu kitabında bahsettiği gibi e, her gün yeni baştan kendisini kurmak zorunda. Diyelim bir beyaz yakalı için de bu geçerli. Özellikle metropollerde e, çalıştığı şirketin ona da yaptığı bir kimlik. Ee, öyle değil mi pek çok e, bulunduğu işte Instagram'da tanık olduğu o akış, o akışa uyma e, zor, zorluğu, zorunluluğu hmm. e, tüm bunlar e, böyle sahte benlik dediğimiz böyle böyle bahsettiği şeye neden oluyor ve içsel bir boşluk e, bir türlü bir şeylerle tüketim malzemeleri doldurulamayan e, ama sanki öyle dolacakmış gibi e, hareket edilen şeylere neden oluyor diye hmm. düşünüyorum. Ee, bu da bizim o ev şeyini bozuyor. Kendimizi kendi içimizde e, şey yapamıyoruz böyle huzurla e, şey kalamıyoruz. Hep hmm. bir şeyleri kaçırmışlık duygusu. Hayat akıyor ve biz sanki tüm bu şeylerin dışındaymışız gibi e, hissetmemize neden olacak bir akış, bir hız yanılsaması var. Aslında hızlı olan hiçbir şey yok. İnternet hızlı, arabalar hızlı, uçaklar hızlı ama e, zaman aynı zamanda. Gerçekte. Sadece şu anda galiba. Yaratıyor. Şu anda galiba internet dışında hiçbir şey hızlı değil. Ne dersin? <gülüyor> şu an evet durmuş şeyde ve <gülüyor> zaten bu da biraz karıştırıyor şeyleri. Böyle e, değil mi? Dengeleri biraz insanların. Evet. Yani insanların hayata. Tamam. Evet. İnsanların hayata tutulmuş hayatı yaşıyor gibi hissetmelerini. E, böyle sahte bir şekilde hissetmelerini sağlayan bütün şeyler o dediğim bahsettiğin e, tüketim alışkanlıkları, durmaksızın bir yerleri, yeni yerleri görmek ve gezmek, e, tozmak ve başka hep hep hep e, olduğumuz yerde duramamak, e, koştur koşur bir yerlere gitmek e, isteğiyle e, kendini gösteren o modern e, insan, e, insan kimliği e, çok ciddi bir e, dumur yaşıyor şu anda çünkü e, herkes evinde oturmak e, durumunda e, yeni bir kazak yeni bir çanta yeni bir ayakkabı almak çok fazla manalı değil çünkü bir de bunları göstermek önemli bunları göstermediğiniz müddetçe aldığınız e, şeyleri e, yeni bir şey almanız çok fazla anlamlı olmuyor e, çünkü yalnızca insanlar bunu kendileri için değil daha doğrusu aslında kendileri için değil e, başkalarının bunu görmesi için alıyorlar ve ee, başkalarına da bunları gösteremedikleri zaman e, herkesin bir e, işte şey kendini tarif ettiği da ayar da bozuluyor. Ve çok da uzun sürecekmiş gibi e, de gözüküyor bu. Oradan oraya e, seyahat ya da işte e, seyahat kısıtlamaları e, böyle olduğunda e, acaba insanlar kendilerini yeniden ve başka değerlerle tanımlama şeyi hissedecekler mi? Acaba bu kriz, bu korona krizi insanların e, kendi kimliklerini ve benliklerini başka türlü tanımalarını daha olumlu ve anlamlı şeylerle tanımlamalarına sebep olacak mı e, bunu zaman gösterecek bize ama e, ben bazen bazı günler umutlu ve bazı günler umutsuz oluyorum belki kendi ruh halimle de ruhsal dalgalanmalarınla da ilgili bir şey olsa gerek e, sen nasıl hissediyorsun e, şey e, Bülent yani insanlar e, buradan olumlu bir şeyler çıkartabilecekler mi yani evet bu böyle birkaç korona e, başladığından beri programımızda böyle sorusunu aradığımız şeylerden birisi, sorulardan birisi yanıt evet. sorulardan birisi bu. E, yani bir yandan böyle şeylere bakınca mesela şimdi bu sokak kısıtlaması bittiğinde e, yine sokaklar bana böyle tıktım tıklım yani insanlar böyle bir şey algı olduğunu bu belki belli bir kesim için geçerli gibi gözüküyor ama çoğunluk için sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ee, ...devam edebilir, devam edecekmiş gibi geliyor bir taraftan bana. Bir de şimdi aşı bulma ile ilgili bazı şeyler var, haberler de geliyor. Ee, çünkü ben şöyle düşünüyorum, hatta son gazete yazımda, bir gündeki gazete yazımda ondan bahsettim. Bir şeyi sıfırlamak o kadar kolay değil, sıfırdan başlamak. Yani aslında böyle kastettiğin şey biraz sanki ya da dünyanın ihtiyacı olan şey... ...bana sıfırdan başlamak gibi geliyor. Yeniden başlamak değil, yeniden başlayacağız. Fakat hı hı. özneler değişmediği sürece yeniden başladığımız şey yine aynı sonucu, eski sonucu bize e, verebilir. E, belki de hı daha hı. da şey, daha da fena olarak e, karşımıza çıkabilir. Bu şey, Bunu de, bu yani, dediğim bana çok hoş bir şey hatırlattı aslında. Pardon, sen bitirdikten sonra devam edeyim. Pardon. Evet, yani o sıfırlama dediğimiz şey de o kadar e, kolay bir şey değil. Kolay mesela. değil. Psikoterapi biz psikoterapi de bu. Bir, bir tür sıfırlama değil elbette. Hı hı. E, o insandaki değişimin ne kadar zorluklarla olduğunu e, tanık oluyoruz. Ne kadar zor, e, o kadar böyle bir şeyle değişmiyor. O kişisel gelişim kitaplarının vaat ettiği gibi bir anda e, olmadığını <gülüyor> e, biliyoruz. Ve bu da bu kadar böyle bir süre e, şey yapmak, mavrum kalmak, bir şeylerin e, bu kadar e, çabuk değiştireceğini düşünmüyorum. Hı hı, ee, hı. Ama bu yeniden, her yeniden başlamadı. çıkıp dersler çıkarabilirsek, bu derste de şu, dünya ile ilişkimiz aslında kendimizle ve ötekiyle kurduğumuz ilişkiden bağımsız değil. Ve bizim şu an en önemli sorunumuz da ilişki. Mesela yine koy, konuşurken ayrılık konusu da aslında bir ilişki sorunu. Hı hı. Ve ayrılığa olan hassasiyetimizin ne dereceye geldiğini mesela altını çizerken, aslında ilişkilerde yaşadığımız sorunları. Ee, ve bu e, ilişki meselesini özellikle öncelikle kurduğumuz ilişki meselesini çözmediğimiz sürece dünya ile ilişkimiz hep bu şekilde bir problemli olacak gibi geliyor bana. Şimdi e, e, vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz belki işte bu programda e, söyleyeceğimiz son şeyleri cümleleri söyleyeceğiz bilen ben bu özlemekle ilgili senin bana bu anlattığın evet. söylediğin şey bana şöyle bir şey çağrıştırdı bir e, umut olarak söylemek istiyorum şimdi e, özlem doğal olarak bir açlık ve e, susuzluk da e, doyurduğu için ruhsal bir açlık ve susuzluk da doyurduğu için e, şu anda eve kapanan ve aslında e, geçmişte biraz yani biraz evvel söylediğimiz ve eleştirdiğimiz e, ya da aslında ne kadar e, sahte bir e, Doyum peşinde koşuyor diye düşündüğümüz ve aslında anlamlı olmayan bir e, doyum peşinde koşuyor diye düşündüğümüz o insanların e, özlediği şeyler, e, şeylere yüklediği anlamlar. Yani çıkıp e, e, harca para harcamak, oradan oraya koşturmak, gezmek, etkinlikten etkinliğe koşmak gibi aslında neredeyse bir bağımlılığa haline getirerek yapmış olduğu şeyler gözlerinde çok fazla büyüyor. Ee, hani kör ölür, ölür badem gözlü olur, atasözünde olduğu gibi. Belki de şöyle bir şey olacak. Bu insanlar e, bu e, karantina ortadan kalktığında, kısıtlamalar ortadan kalktığında kendileri için çok değerli gibi gördükleri bu şeylere saldıracaklar yeniden. Ama gözlerinde o kadar çok büyüttükleri bu şeylerin aslında çok da anlamlı olmadığını belki e, fark edip geçici bir hayal kırıklığı yaşayıp ee, başka bir e, olumlu bir yöne e, doğru e, şey yapabilmeleri yönelebilmeleri mümkün Bence burada düşünürlere çok fazla e, rol e, düşüyor e, görev düşüyor e, insanlara insanların hayatlarını nasıl şekillendirecekleri ve biçimlendikleri biçimlendirecekleri konusunda e, olasılıkları e, anlamlı olasılıkları e, şey yapabilmeleri insanlara verebilmeleri gerekiyor insanları düşünebilmeye sevk edebilmeleri gerekiyor ben niye de umutlu olmak istiyorum yani. evet aslında bu, şimdi program adı normalin sınırları olduğu için bir yandan bu pandemiyle beraber şöyle bir şey de karşımıza çıkmış oldu hepimiz şu an evde kapalı olan herkes hasta yani burada sadece virüse yakalanmak değil yakalanmamakta mesela kapatıldık, kapandık e, pek çok şeyden kendimizi mahrum bırakıyoruz ve bir şeyleri mesela pek çok kişi yürümeyi özlüyor pek çok kişi sarılmayı özlüyor pek çok kişi pek, o kadar çok şeyin e, bir taraftan farkına varıyoruz ki e, bir şey kaybetmeden e, o, onun değerini anlayamamak sanırım insanların en önemli e, meselelerinden birisi olsa gerek sağlık da öyle sağlığı kaybedene kadar e, onun değerini pek çok kişi gibi an, anlamıyoruz bilmiyoruz ee, ve bu da bize bir şey, pek çok şeyden, bu ayrılık programın adını bağlarsak eğer, Hı -hı. pek çok şeyden e, bizi uzak tuttu. Ve bu sayede belki o e, sahip olduğumuz şeylerin değerini, yürümenin değerini e, ve rahatça herhangi tedirginlik yaşamadan yürümenin değerini e, belki de anlamış olacağız. Sarılmanın Hı -hı. değerini e, belki de anlamış olacağız diye düşünüyorum. Evet. Evet. Programımızı bitiriyoruz galiba e, Bülent. Evet. E, şimdilik e, geçici olarak e, veda edelim mi e, dinleyicilerimiz? Evet, evet. Tabii ki. geçici. E, bizi dinledi dinledikleri <gülüyor> için teşekkür ederiz. Destekleri evet. için, yazdıkları meyiller, <gülüyor> e, her şey için e, çok teşekkür ederiz. Çok ben Bülent yeni bir e, program e, planlar ekimiz e, bir e, proje yazar yine e, açık kapının şey, e, açık radyonun kapısını çalıyoruz ne diyorsun? Değil açık radyonun de... kapısı açıktır <gülüyor> herhalde değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Şimdilik e, e, veda edelim. E, her iyi akşamlar e, ayrılıklar son bulsun. Olsun. Normalin sınırları Klinik felsefe sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar, Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta